Gece vardı yazım. Kavgalarla büyüdük. Kentin baroşlarında. Bir dirimlik toprağımız olsun içinde, Habere didinmemiz. Nefesimizde ağır izmarit kokusu. Tenimizde ter tuzu. Sabır gerilimleriydi dişlerimizi çürüten. Bir de nefret nöbetleri. Babadan oğula tevarüz. Kurumuz on dört mumluk gaz lambası fitilinde Okşamaya gelmez çocukların başını Ellerimiz nasırlıdır Kanatır gül kokusu değdikçe derimize Dokundukça dilimize dişimiz Hoyrat ellerin parmak uçlarında şimdi Canımız, iliğimiz Acımak lüks birbirimize Fabrika sireni kadar kıymetli değiliz Kolicin markaları kadar bilinmez adımız. Göz seyirtisine aldanmışız beyim hey. Her gece yağmurlara tutunuruz. Geç kalışımız ondandır.